İzal Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzal, merhaba. Merhabalar, günaydın, günaydın. Hocam. günaydın Özdeş, günaydın Feryal, herkese günaydın, iyi haftalar. Evet, bu haftanın karikatürlerinde ee, ne var? Geçen haftadan bıraktığımız yerden devam edelim diyorum siz gazetede, açık gazetede daha doğrusu bütün hafta boyunca e, bol bol Sezen Aksu şarkıları e, çaldınız. Peki e, bunun neye mal olduğunu hiç düşündünüz mü? Yani sezen aksu şarkıları çalmanın sonuçları hakkında hiç bir kafa yolduk yordunuz mu birazcık? Naçizane. Yok, ee... Biz düşünmeyiz. <gülüyor> Şimdi bakın, e, uykusuz, uykusuz dergisi 26 Ocak Çarşamba günü nasıl bir e, kapakla çıktı? E, Mustafa Satıcı ile Cihan Kılıç ortaklığı nesil Mustafa Satıcı yazmış. Cihan Kılıç da çizmiş bu bilgi için de sevgili Cem Dinlenmiş'e teşekkür ediyorum buradan. Şimdi kapakta, Uykusuz Mizah Dergisi'nin kapağında iş iç kıyafetleri içerisinde baretleriyle bekleyen bazı işçiler görüyoruz. Etraf oldukça karanlık, işçiler yere çömelmiş. Sanki umutsuz bir bekleyiş içindeler. Biz onların bu hallerini işlerinden birinin elinde tuttuğu bir mum, sayesinde e, görebiliyoruz, fark ediyoruz. Mumun ışığı hemen işçilerin e, yüzlerini biraz aydınlatmış. Hem de e, bulundukları ortam hakkında bilgilenmemizi de sağlamış. Zaten karikatürün üstündeki izahatı okuyunca buranın bir e, sanayi tes tesisi olduğunu anlıyoruz. Şöyle yazıyor çünkü. Elektrik kesintisi nedeniyle 24-28 Ocak tarihleri arasında Türkiye'deki tüm organize sanayi bölgelerindeki fabrikalar 3 gün boyunca üretim yapamayacak. Gerçekten de öyle okumuş. Şimdi okuyacağım haberi gerçek gündem haber sesinden aldım. İran'ın Türkiye doğalgaz akışını durdurmasının ardından organize sanayi bölgelerinde elektrik ve doğalgaz kesintileri yaşanmış. Sinop organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren 36 işletmeden et, balık ve süt ürünleri üreten e, altısı dışındakilerinde e, hepsinin elektriği kesilmiş. 10 fabrika hiç çalışmamış. 18 fabrikada çalışan toplam 2000 işçinin 335'i temizlik, el işçiliği ve paketleme gibi faaliyetlerde e, çalıştırılırken diğer işçilere de izin verilmiş. Peki, bunun Sezen Aksu şarkılarıyla ne ilgisi var diyeceksiniz. Evet, <gülüyor> <tabii. gülüyor> Onu da Uyksuz Dergisi'nden yine Mustafa Satıcı Cihan Kılıç'a e, sormak lazım tabii. Çünkü derginin kapağında elindeki mumla e, elektriğin gelmesini bekleyen işçinin aklından e, geçen geçenler düşünce balonunda belirtilmiş. Ne düşünüyor bu işçi? Hep minik serçe yüzünden diye düşünüyor kara kara. Evet, çok üzgün hepsi de kara kara düşüyor. Evet, evet, yani bütün olumsuzluklar, geçen hafta yaşanmış olan tüm e, karanlıklar, olumsuzluklar hepsini Minik Serçen'in yani Sezen Aksu'nun şarkısına daha doğrusu bağlayabiliriz. Fakat e, ortada muazzam da bir yanlış anlama varmış değil mi? Meğer biz yanlış anlamışız, boşu boşuna bir hafta boyunca siz bu şarkıları çaldınız. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda önemli bir açıklamada bulundu ve sözlerinin muhatabını Sezen Aksu olmadığını evet. açıkladı. Böylece herkes rahatlayıp derin bir nefes aldı değil mi? Evet, biz Bizi bir... öyle sanmıştık ama... Evet. Birkaç istisna dışında tabii. Şimdi hangi istisnalar diyeceksiniz? Hayati Boyacıoğlu'nun karikatürünü anlatmak istiyorum. Hayatı'nın karikatüründe her zamanki gibi tipik bir e, Türk ailesi yer alıyor. Anne baba ve henüz ergenliğe ulaşmamış herhalde küçük oğulları kırmızı bir fonun önünde anne ile oğul yan yana aile reisini e, karşılarına almışlar. Ona doğru bir pankart e, gösteriyorlar. Daha doğrusu büyük şey, bir kartona yazdıkları yazıyı babaya gösteriyorlar. Yazıyı gösteriyorlar zira her ikisi de anne ile oğul artık konuşamıyorlar. Konuşamazlar. Neden? Çünkü baba ikisinin de dillerini koparmış ellerinde tutuyor. Korkunç değil mi? Korkunç bir karikatür. Evet gerçekten. Ama, ama daha korkuncu var kartonda yazılı olanlar. Kartonda ne yazıyor? Dil kopartmayı kastetmemiş diye yazıyor pankartta. Yani adam yanlış anlamış. Muhtemelen Sezen e, Aksun'un şarkısını mıraldı, mırıldanan karısıyla oğlunun dillerini boşu boşuna koparmış. Evet, elinde sarkıyor iki dil. Evet, evet, evet tam bir e, kara mizah örneği sundu bize e, Hayatı Boyacıoğlu. E, bu meyanda geçen haftaki programdan sonra bir dostum e, arayıp bana 2012 yılında Mısır'da gerçekleşen bir olayı hatırlattı. Ee, Mısır'ın önde gelen politik çizerlerinden e, hatta e, herhalde dünya çapında en ünlüsü diyeceğim Doğa el, Adel. Doğa el Adel diye okunuyor herhalde e, bir hanım. E, Mursi döneminde Adem ile Havva'yı bir bulutun üzerinde bir elma ağacının altında bıyıklı bir melekle birlikte çizmişti. E, ve bu karikatürü her üçünde gayet giniyikti. Unutmayalım Mısır'da yayınlanıyor bu karikatür. Melek Adem ile Havva'ya Mısır'ın yeni anayasası referandumunda evet oyu vermiş olsalar da cennetten kovulmayacaklarını söylüyordu. Böyle bir melek var karikatürde. Yani Doğa bu karikatürüyle siyasilerin dini nasıl siyasete alet ettiklerini anlatmak istemiş ve eleştirmek istemişti. Sonucu tahmin ediyorsunuz tabii Doğa, Doğa Hanım. Ee, toplumun hassasiyetlerine saygısızlıktan dolayı hapis e, cezası istemiyle e, yargılandı. Fakat e, burada daha ilginç olan tabii e, bu hassasiyetin sadece Hazreti Adem'i kastetmiş olması. Yani nedense havayı değil, e, yani, Adem'i çizmiş olmasıydı. E, neyse ki 2013 yılındaki darbeden sonra e, bu dava düştü. Yine de e, şunu söyleyeyim, Doğan'ın e, başı ısrarla o çizmeyi sürdürdüğü haykırı ve muhalif karikatürler yüzünden sıkça derde giriyor. E, buna karşında yurt dışından da sürekli cesaret ödülleri alıyor. Yani e, dış güçler e, Mısır'da da hep iş başındalar deyip bundan sonraki karikatüre bağlayacağım tabii. Hı hı. E, geçen hafta belki de ilk defa dış güçlerin Türkiye'de bu kadar net bir şekilde e, ortaya çıktıklarını e, gözle görünür bir şekle geldiklerine tan tanıklık ettik. Olay e, siz de bahsettiniz. E, yeni İstanbul Havalimanı'nda bütün dünyanın gözleri önünde gerçekleşti. Bülent Çelik'in karikatürcü Bülent Çelik'in olayla ilgili olarak çizdiği e, gazete pencerede yayınlanan e, karikatür. Aslında bir karikatür değil de. Durumu yerinde tespit eden bir fotoğraf e, sanki. Karikatürde İstanbul Havalimanı'nın yolcu salonunun bir bölümünü görüyoruz. Dışarısı karlar içinde. Hatırlatmama gerek yok. Geçen hafta hakikaten karlar içindeydik. Uçaklar yerde bekliyor. İçerisi ise e, turist dolu. vardı zaten. Evet, evet, evet. evet. E, İçerde turistler bir hayli öfkeli. Kadın, erkek, çocuk, valizler ellerinde e, bağırışıp, bağır, öfkeyle bağırıyorlar. Daha doğrusu hep birlikte slogan atıyorlar. We need hotel, we need hotel. Bu sesleri duydum ben sizin programınızda sabah, geçen hafta. E, ve uzattan kalabalığı seyretmekte olan iki görevli var. E, bunlardan elleri cebinde olanı teşhisi koyuyor tabii hemen. Buyur diyor işte yine dış güçler. Aslında Bilal Çelik'in çizmediği bu karikatürün bir de devamı var. Tehlikeyi anında fark eden o yetkililer derhal gerekli e, güvenlik önlemlerini alıyorlar. Ve e, o isyan edip otel isteyen dış güçleri pasaport polisle inmiş meğerse onlar. Ondan oluşturduğu bir güvenlik çemberi için almayı başarıyorlar. O Hayır, sen da... yanlış anlamışsın onu tabii gene. Evet. Güzel bir... Öyle mi? Evet, o, o polisler... Orada dursunlar diye getirilmiş. Sadece bakmaya gitmişler. Sadece bakmak gibi <gülüyor> <değil>, bakmaya <gülüyor> yani... Anladım. Me meraklı anladım. polisler diyebiliriz. Anladım. Fakat olay büyüseydi Tomalar falan dalacak da mıydı içeri? Yok. Meraklı polisler devam edecekti. Bakmaya devam edeceklerdi. <gülüyor> <içiydi. gülüyor> e, turistler de onlara bakıyormuş zaten. Meraklı ne olacak diye. <gülüyor> <gülüyor> ah. Neyse yani... Yine de ucuz atlatmışız. Ortalığın savaş alanına dönmesi an meselesiymiş meğer. Ee, savaş dedik. Savaşa geçelim. Ee, bu haftaki ana konumuz aslında savaş. Ee, yani sırada o eli kulağında bekleyen Rusya, Ukrayna, NATO e, falan filan savaşı var tabii. Ee, bu soruna e, değişik açılardan nasıl yaklaşıldığına bakmak istedim bu hafta. Ee, Politik karikatür biliyorsunuz popüler bir iletişim aracı olduğundan savaş başladığı zaman karikatürcülerin eleştiri okları e, mecburen, mecburen diyeceğim, e, hep karşı tarafa yani düşmana yönelir. E, kendi tarafını eleştiren hatta savaşa karşı olan çizerler bile e, pek istediklerini çizemezler. Genellikle çünkü hain olarak damgalanırlar. Fakat şimdi henüz savaş başlamadığı için bu durum e, tam olarak geçerli değil. Ben önce bir Ukraynalının e, Olexiy Kustovski'nin e, namı diğer Kusto, e, Türkiye'de çok e, gelmiştir sevilen bir sanatçı. Onun bir karikatürünü anlatmak istiyorum. E, karikatürde e, bir hastanenin hasta yatağında yatmakta olan Putin'i görüyoruz. Kafasında e, çok hoş Sovyet yıldızlı bir kraliyet tacı var e, Rusya devlet başkanının terler içinde yatağa e, üzerinde yine Sovyet amblemi bulunan kızıl bir kumaşla evet evet, e, evet, evet e, kız kıvrak bağlanmış durumda e, nedense e, yani o evet e, çekiçli şeyli örsli Sovyet amblemi onu bağlıyor yatağa. Koltuğunun altında eski tip cıvalı bir derece var. E, bu da çok tipik tabii. Yatağın arkasındaki sağlık çizgiz, çizelgesinde du, durumunun hiç de öyle parlak olmadığı görülüyor. E, o eğri, sağlık eğrisi aşağı doğru gidiyor e, Yerdeki idrar kabının içinde küçük bir füze görüyoruz. Fakat karikatürde başka simgeler de var. E, o hasta yatağının yanındaki komodinin... E, ön cephesinde NATO'nun amblemini görüyoruz nedense. Yani hastane NATO hastanesi mi acaba? Evet. Komodin üzerinde Ukrayna'nın simgeleri bir metronom e, var. Metronomun sarkacı gidip geliyor. Yani zaman sayacı Putin'in aleyhine işliyor gibi. Aleyhine mi, lehine mi? Aleyhine herhalde. E, metronomun hemen arkasında da bir lavman aleti görürüz. görüyoruz. O o ilginç tabii. Onun da üzerinde yaptırımlar, yani yaptırımlar yazıyor. Yani şöyle diyelim, Ukraynalı karikatürcü Kusta'ya göre Putin'i iyileştirmek için gerekli olan nedir? Yaptırımlarla güzel bir lavman yapmak. Ukrayna'dan böyle gözüküyor durum. Evet. E bütün şey demiş Amerika Birleşik Devletleri Rusya'nın güvenlikle ilgili endişelerini görmezden geldi demiş. Evet. Ki da olabilir çünkü yani bayağı ciddi do abi baya yakında asker gönderileceği haberleri de var Biden'dan evet. ve baya do abu e, evet yardım edeceğine silah gönderiyor, asker gönderiyor. Böyle de bir karışık durum var ortada. Yani. Aslında o konuya biraz sonraki bir karikatürle e, geleceğim. E, önce bir e, Fransız Plantin'in karikatürüne bakmak istiyorum. E, aslında Putin'i aciz ve hasta olarak çizenler e, sadece Ukraynalı karikatürler, onu söyleyeyim. Yani diğerleri pek öyle çizmiyorlar. E, Plantin'in e, karikatüründe ee, ki o her zamanki gibi planteğin çizgileri e, ılımlıdır, e, şeydir, e, hoştur çizgileri. Fakat e, barışçı çizgilerdir. E, bu kez Ukrayna'yı Rusya ile Batı'nın e, ortasında, e, NATO'nun arasında görüyoruz Rusya ile NATO'nun arasında. E, Ukrayna bu karikatürde genç ve güzel bir kız olarak tasvir edilmiş. Yere çimlerin üzerine uzanmış yırtık bir ırtık böyle bir Ukrayna barnağının dibinde batı, batıya yani batıdaki o rüzgarın etkisiyle dönmekte olan rüzgar türbinlerine bakıyor. Sağ tarafta yani doğuda ise genç kızın ayaklarının hemen dibinde ayakta bekleyen bu defa kocaman dev bir Putin var. Ve öfkeli ve kızgın bir Putin bu. Çok fazla rüzgar türbini var diyor. Şikayet ediyor yani e, türbinlerden. Gerçekten de e, karikatürde çok sayıda rüzgar gülü yer alıyor. Ben saymakta zorlandım. E, ve bu türbinlerin hepsi de aslında NATO'nun o dört yönü gösteren amblemi e, şeklinde. O pusul amblemi şeklinde. Yani e, planıya göre e, NATO Putin'in çevresini kuşatmış durumda. Ben öyle okuyorum bu karikatürü. Ee, fakat bu rüzgar türbinlerinin Rusya'ya ne gibi bir zararı dokunabilir ki? Onu da plantoya sormak lazım herhalde. Yenilenmiş ee, enerji. Yenilenmiş enerji. <gülüyor> Rahatsız ediyor Putin abi. Ee, bir Hırvat karikatürist Pismetrov için gözünde ise Biden bu kez tıpkı Putin gibi bir dev. Üstelik e, o bildiğimiz klasik samamcı kıyafetine bürünmüş. Ayağında e, sivri uzun burun e, o sibri burunlu e, kovboy çizmeleri var. E, Benjamin Franklin heykelindeki gibi bacaklarını da açarak böyle genişçe bir koltuğa yayılmış. Tipik bir görüntü bu. Eee Ukrayna devlet başkanı da var bu karikatürde. Zelenski. O da küçük bir çocuk. Biden çocuğu e, almış kucağına oturtmuş. E, yani bu karikatürü şimdi anlatınca ilginç başka bir görüntü geliyor e, aklıma. Neyse. E, çocuğu kucağına oturtmuş. Eline de oyuncak bir tank vermiş. E, korkunç bir masal anlatıyor. Zelenski de e, korku dolu bakışlarla. Biden amcasının anlattığı bu masalı dinliyor. Masalın korkunç olduğunu biz Biden'ın ağzından çıkan konuşma balonunun içinde görüyoruz ve oradan anlıyoruz. O konuşma balonunda yani masalda elinde kılıcıyla kafasında böyle bir kürk kalpak, çarlık Rusyası'ndan kalma bir Rus subayı var. Bir eliyle kılıcını böyle sallarken diğer eliyle de Yine Ukrayna isimliyen güzel bir kadını saçlarından yakalamış, sürüklüyor, götürüyor. Her neyse yani. Keskin ee, kılıcı var. Evet, keskin bir kılıç falan yani. Ee, şey, bir Kazak subayını mı çağrıştırıyor Bilemiyorum yani. Öyle bir şey. Tosting, Kazaklarını mı? Bilemedim. Neyse, Rus subayının e, bu. Korkunç subayın Putin olduğunu da söylemeye gerek yok herhalde. Evet. Orada da Putin'in e, yüzünü görüyoruz. E, Biden e, Zelenski'ye bak görüyor musun böyle yapacak gibisinden e, parmak sallıyor bir yandan. E, dolu gözlerle e, masada da canlandırmaya çalışıyor. Kafasında küçük Zelenski ve bütün Batı tabii kırmızı şapkalı kız masalı gibi biraz böyle çok. ya masallar çok ilginç oluyor ya değil mi <gülüyor> <gülüyor> kırmızı şapkalı kız evet o kurt babaannesini mi yiyor anneannesini mi yiyor falan Allah'tan avcı gelip vuruyor da çıkartıyor işte o gün bugün avcıları severim ben ha, neyse e, son daha doğrusu son değil de bu konudaki son karikatür Amerikalı bir karikatüristen Randall Enos'tan e, geliyor. O çok farklı bir açıdan bambaşka bir gerçeğe e, bu kez parmak basmış. Biraz önce konuştuğumuz gibi o e, Randall e, Enos'un e, karikatüründe bu kez aynı cephede yani Ukrayna'da yan yana oturmakta olan iki savaşçı görüyoruz. E, soldaki savaşçı e, kıyafetinden onun bir Amerikan deniz piyadesi olduğunu görüyoruz. Kaskında Amerikan bayrağı var. E, tamamen ka kamuflajlı bir e, kıyafet. Yanında ise Ukrayna'da bir savaşçı var. O bir biliz. E, Ukrayna'nın e, savaşçının kafasında siyah bir kep, yüzünde ise kırmızı bir maske var. Siyah gömleğinin kollarını kıvırdığından kolundaki kalın bir SS e, dövmesini de görebiliyoruz. İşte bunun hemen arkasında dalgalanan bayrakta ise nazi, nazi ambilmini andıran azak alayının amblemi var. Hmm. E, bu iki savaşçı aynı cephedeler fakat her ikisi de maskelerin üzerinden birbirlerine nefretle bakıyorlar. E, oturdukları yerden bir bot, tahlisiye sandalı gibi bir şey. Evet. Şişme Baş... bir benziyor. Evet, o şekilde çizmiş. Ee, Ukrayna diye yazmış e, üstüne. Ee, birbirlerine bu nefretle bakan e, iki kişi e, konuşuyorlar. Daha doğrusu Amerikalı, Ukraynalı'ya şunları söylüyor. Hayat diyor tuhaf değil mi? Büyük dedem ikinci dünya savaşında senin gibilere karşı savaşmıştı. Şimdi ise aynı saftayız. Ee, <gülüyor> Bir açıklama getirmek istiyorum Azak alayı. Azak alayı nedir? Ben e, en güzel cevabı eş, ekşi sözlükte buldum. Oradan bir e, alıntı yapmak istiyorum e, izninizle. E, şöyle demiş: e, Azak alayı ya da taburu Mariupol merkezli Ukrayna muhafız alayıdır. Eski Başkan Petro Poroshenko'nun favori alaylarından biridir. oligarşi parasıyla beslenen bu alay. Özellikle çocuk yaşta gençleri eğitimi alarak dikkat çekmektedir. Faşist bir alay desek yalan olmaz. Bu alay acizmasız olup birçok savaş suçu da işlemiştir. Esir alınan Rus, Rus direnişçilere karşı her türlü işkence yapmayı kendilerine hak görürler. İşlerinde nazis sempatisi olan asker sayısı çoktur. Zaten amblemi de görüldüğü üzere bunu yalanlamamaktadır. İlginç bir nokta yabancı gönl, gönüllülere de kapıları açıktır. Bu da biraz ters düşüyor tabii nazi doktrinine. E, 2015 yılında Amerikan Kongresi Ukrayna'ya yüz milyonlarca dolar değerinde destek e, içeren bir harcama e, tasarısını kabul etmiş. E, sözüm ona bu tasarı aslında azakalayına silah ve askeri yata, e, yardımları kapsamayacaktır. Fakat e, her nasıl olmuşsa e, silahlar bir şekilde bu üstün beyaz ırk ideolojisini savunan milislere akmış. Durum bu. Evet mi? medyada da Amerikan yerleşik medyasında da hiç bu noktalara değinilmediği şey yapan çok ilginç bir analiz vardı. Bryce Green. Evet. Yani büyük şirketlerin medyası her türlü önemli konuyu atlayarak barışçı bir şey müdahale olarak gösteriyor diyor Amerika'nın şeyi. Valla yaşasın karikatür o zaman yani değil mi? Evet. <gülüyor> Bu konulara iş parmak şimdilik. Parmak basabiliyor. Savaş çıkarsa e, bilemem. Bu karikatürler yayınlanır mı? E, Savaş çıkar mı çıkmaz mı bilmiyoruz ama e, Putin bizi ziyarete geliyormuş değil mi? Öyle yani, bir ziyaret var evet. Belki belki ikna ederiz e, kim bilir. E, bekleyip göreceğiz. Beklerken de televizyonlarımızdan, Pekin'de de bu hafta sonu başlayacak olan kış olimpiyatlarını seyrederiz artık, değil mi? Son karikatürle bağlayayım. Fransız karikatürcüler Plop ve Kankre e, ortaklığı. Plop aslında ile Julie Besoms e, o çiziyor. Kankre da e, diye e, yazılıyor. Fransızlar böyle e, müstahar kullanırlar karikatürlerde nedense. Onun adı da Simon Bart e, Öyle e, ortak e, bir çalışmaları var. Geçenlerde Le Monde gazetesinde yayınlandı karikatürleri. E, Pekin'de Cuma günü başlayacak olan kış olimpiyatlarını çizdiler. E, karikatürde çok hoş bir kar küresi görüyoruz. Hani Elimizden sal, salladığımız zaman böyle içinde lapa lapa kar yağın e, o minik cam kürelerden bir tanesi. Genellikle bu kürelerin içinde bir kardan adam olur. Ya da Noel Baba, Çam Ağacı, Melekler falan ya da minip bir ahşap ev maketi falan görürüz. Turistik hat hatıra eşyası satılan mağazalarda bulunurlar çoğunlukla. Kaydede de o yerin adı yazar. Şimdi Plop and Cancron karikatüründeki kürede Pekin 2022 yazıyor. Yani bu bir 2022 Pekin kış olimpiyatlarını Hatıra objesi. Ee, kürenin içerisinde de zaten olimpiyat oylarının beş halkalı amblemini görüyoruz. Buraya kadar her şey iyi, güzel. Peki mizah nerede? Ee, hemen cevap veriyorum. Cam kürenin dışında. Şimdi cam küreyi sallarsanız kürenin içinde kar yağıyor. Evet, kar yağdırabilirsiniz. Fakat kürenin dışında hiçbir şey yapamazsınız. Çünkü kürenin dışında bambaşka bir yağış var. Lapa lapa Covid-19 virüsleri yağıyor. Çeşitli varyantlarda. Anlayacağınız kürenin içindekiler gayet korunaklı fakat dışındakiler için aynı şeyi söylememiz e, maalesef mümkün değil. Özdeş kendini koru. Ne diyeyim? <gülüyor> Dikkat ediyorum. Evet mutlaka. Aramızda bir tek sen kaldın çünkü. Evet. evet. <gülüyor> Covid'i geçirmeyen... <gülüyor> Efendim, benden bu kadar. Şimdi ben görevi size devredeyim. Lütfen. E, haftanın karikatürünü seçelim değil mi? Evet. Vallahi ben Bülent Çelik'in karikatüründen yana gönlüm. We need hotel diye bağıranları seçenek We need hotel, we need hotel. Buyur, çok hoş ya. Güçlerdi. E, e, Eksik çizmiş ama <gülüyor> o eylemin lideri siyah bir e, turisti. <gülüyor> Burada hepsi <gülüyor> mavi gözlü sarışın. <gülüyor> Öyle mi? Evet. Peki bunu, bunu da kendisine ileteceğiz. <gülüyor> evet, <tabii. gülüyor> bir revizyon istiyoruz. Peki başka adayı olan var mı? Efendim Aha. lütfen rica ederim. Haddimiz mi? <gülüyor> Peki o zaman. Kapanmıştır. <gülüyor> Sağ olun. Var olun. Dari dar olun. Peki. İyi haftalar diliyorum. İyi yayınlar. Görüşmek tamam. üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İzal Rozental ile haftanın karikatürleri.